419. Konu Seleme Bin Ekva'ın Kahramanlıkları Seleme bin Ekva şöyle anlatıyor, Hudeybiye barışı zamanında Hazreti Peygamberle birlikte Medine'ye döndüm, orada Hazreti Peygamberin hizmetçisi Rebah ganimet develerini otlatmak üzere Medine dışına çıktı, ben de Talha bin Ubeydullah'ın atını otlatmak ve sulamak üzere onunla beraber gittim, geceyi kırda geçirdik, sabaha karşı Abdullah bin Uyeyne adlı kafir adamlarıyla birlikte hücum ederek Hazreti Peygamberin çobanını öldürdüler, ve sonra da develeri önlerine katarak alıp götürdüler, bunun üzerine ne ben, Talha'nın atını Reba'ha vererek ona, ey Reba, şu atı al, Medine'ye giderek Talha'ya ver, sonra da Hazreti Peygamber'e giderek develerinin götürüldüğünü söyle, dedim, bu arada ben de bir dağın tepesine çıkıp Medine tarafına doğru dönerek üç kere, imdat diye bağırdım, sonra da develeri götürmekte olanların peşine düştüm, kılıcım ve oklarım da yanımdaydı, onlara ok atıp binek hayvanlarını yaralıyor, ya da öldürüyordum, fakat bunu ancak ağaçlı bir yere gelindiğinde yapabiliyordum, şöyle ki, içleri Şiirinden bir atlı bana doğru gelecek olursa bir ağacın arkasına gizlenip onu ok yağmuruna tutuyor ve bu şekilde o daha bana ulaşmadan önce ben onun hayvanını öldürmüş oluyordum, ok atarken bir yandan da, ben Ekva'ın oğluyum, işte size bir ok, bugün bazı alçakların helak günüdür, diye bağırıyordum, hatta bir defasında attığım bir okla içlerinden birini omuzları arasından vurmuştum, bunu yaparken de yine, ben Ekva'ın oğluyum, işte size bir ok, bugün bazı alçakların helak günüdür, şiirini okudum, ağaçlı bölgelere geldikçe onların canlarını fena halde yakıyordum, hele dere ve vadi yatağı gibi sarp yerlerden geçerken dağların üzerine çıkarak tepelerine taş yuvarlıyordum, onlar önde ben arkada epey müddet gittik, ben hiç durmaksızın onları taciz ediyor, bu arada arkada bıraktıkları Hazreti Peygamber'e ait develeri de topluyordum, sonunda onların hepsini ele geçirdim, ben bununla da yetinmeyerek peşlerini bırakmadım, bunun da semeresini aldım, çünkü onlar daha hızlı kaçabilmek için bazı eşyalarını ve silahlarını atmaya başlamışlardı. Bu şekilde 30'dan fazla mızrak ele geçirdim. Bulduğum mızrağı veya diğer eşyayı Hazreti Peygamberin geleceği yol üzerine koyuyor ve yerlerini belirtmek üzere de bir taş dikiyordum. Bu durum kuşluk vaktine dek böyle devam etti. Kuşluk vakti olduğunda ise üyeyim bin Bedre el Fezari onlara imdada geldi. O sırada onlar dar bir vadide sıkışıp kalmışlar. Ben ise bir dağın tepesine çıkmıştım. Bulunduğum yerden onları görebiliyordum. Üyen onlara o, dağın tepesinde gördüğüm kişi de kim, ne oluyor, diye sordu, ona, bu heriften neler çektik bir bilsen, Seher'den bu yana peşimizi hiç bırakmadı, elimizdeki her şeyi aldı ve arkada bir yerlere gizledi, dediler, bunun üzerine üyeyin onlara, eğer bu kişi arkasından birilerinin geleceğini bilmeseydi peşinizi bırakırdı, haydi birkaç kişi giderek onu yakalasın, dedi, içlerinden dört kişi kalkarak bulunduğum yere doğru tırmanmaya başladılar, bekledim, sesimi işitebilecekleri bir yere gelince de onlara, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, dedim, onlar, sen kimsin, deyince de, ben Ekva'ın oğluyum, Muhammed'in yüzünü ak çıkarıp onu şereflendiren kimseyim, siz benim peşime düşseniz bile beni yakalayamazsınız, ama ben sizin peşinize düşecek olursam elimden kurtulamazsınız, dedim, içlerinden biri, valayı doğru söylüyor, dedi, o zaman tırmanmaktan vazgeçip geri döndüler, ben de bulunduğum yerden ayrılmadım, sonunda, Hz. Peygamber'in atlılarının ağaçlar arasından gelmekteyiz olduklarını gördüm, başlarında Ahrem el-Esedi bulunuyordu, onun arkasında Hazreti Peygamberin süvarisi olan Ebu Katade, onun da arkasında Miktad bin Esved el vardı, onları gören müşrikler kaçmaya başladılar, ben de dağdan indim, Ahremin atının dizginine yapışarak, ey Ahrem, sakın onları takip etme, çünkü seni yakalayıp öldürebilirler, Hazreti Peygamber ve Ashabı.